Yeşil Dalga Programı'na katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan Yeşil Dalga Programı'ndan herkese merhaba. Bugün 4 Eziran 2015 ve güneşli bir İstanbul sabahından merhaba diyoruz herkese. Efendim bildiğiniz gibi yarın 5 Eziran Dünya Çevre Günü ve Dünya Çevre Günü'nün bu seneki teması sürdürülebilir üretim ve tüketim. Sloganı ise 7 milyar hayal. ...bir gezegen sorumlu tüketim. Bugün bu konumuzu programda ele alacağız... Ee, ...ve Tema Vakfı Çevre Politikaları bölümünden... E, ...sevgili Özlem'le beraber yapıyoruz programı. Merhaba. Ee, bir de konuğumuz olacak telefonda... ...Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi... ...ve aynı zamanda Tema Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi... ...doçent doktor Barış Karapınar hocamız hatta olacak... ...ve kendisiyle beraber... E, ...Dünya Çevre Günü'nün de temasından yola çıkarak... ...gıda güvenliği konusunu konuşacağız... Ee, ama ondan önce sizlere e, haberlerimiz var, haberlerimizi paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz nükleer Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye'nin ilk e, nükleer güç ile ilgili e, son hafta bir gelişme oldu. E, Uluslararası e, bir rapor, bakanlığın e, paylaşmadığı, kamuoyuyla paylaşmadığı mahkemenin de e, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ÇED e, raporunun iptali için açılan e, davalarda mahkemenin talep ettiği ve gene de paylaşılmayan rapor e, ortaya çıktı. E, bu uluslararası raporda da aslında bu projeyle ilgili e, kaygılar, e, ciddi sorunlar ortaya konuldu. E, sanırım artık nükleer santral taraftarı olanlar bile Akkuy'da bir nükleer güç santralinin yapılmaması gerektiği, yani zaten hani nükleer güç santrallerinin e, insan ve çevre sağlığına olan ...etkileri, taşıdıkları riskler zaten ortada ama e, herhalde nükleer güç santralleri taraftarı olanlar bile bu raporla beraber e, artık soru işaretleri, ciddi soru işaretlerine sahiptir e, diye düşünüyoruz. E, bir de e, gene bu elektrik ve enerji e, tüketimimizden e, yola çıkarak e, HES'lerle ilgili güzel bir haberimiz var. Evet, e, Artvin'den güzel bir haber. E, Kamilet Vadisi ile ilgili olarak e, ilgili bir haber. Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan dünyanın önemli doğal yaşamı koruma alanları arasında gösterilen Kamilet Vadisi'nde doğal savunucuları HES projesine karşı bir zafer daha kazandılar. E, Gazete Vatan'dan İlker Görün haberine göre bir enerji firması tarafından yapılmak istenen Taşlıkaya HES projesine karşı Artvin Arhavi Doğa Koruma Platformu öncülüğünde uzun bir süredir aslında hukuk mücadelesi verilmekteydi. Bölgedeki sivil toplum örgütleri bir çatı altında bir araya gelerek Kamilet Vadisi'nde HES yapılmasına karşı çıktılar ve Yeşil Birlik adı altında bir koalisyon oluşturdular. Fakat daha sonra imar planı onaylanınca inşaat yeniden başladı bölgede. Bunun üzerine yine bu birliğin üyeleri tarafından ÇED raporunun imar planıyla uyuşmadığı gerekçesiyle tekrar dava açılmıştı. Ve Rize İdare Mahkemesi de Taşlıkaya HESA'ya ait imar planını iptal etmişti. Yapımcı firma bu süreçte maddi sıkıntı içine girdiği iddia edildi. Şirket yeni bir imar planı için çaba göstermedi. Ve bunun üzerine de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu geçtiğimiz günlerde proje inşaat için verilen toplam 6 yıllık süre dolduğu gerekçesiyle Taşlı Kaya Hays Projesi'nin lisansını iptal etti. Böylelikle çevre mücadelesi bir zafer daha kazanmış oldu. Bu da bizim sevindirici bir haberdi paylaşmak istediğimiz. Aynen öyle. Ee, en başta dediğin gibi yarın Dünya Çevre Günü. Ee, Birleşmiş Milletler bu senenin 5 Haziran Dünya Çevre Günü temasında 7 milyar hayal ve bir gezegen e, sorumlu tüketim olarak belirledi. Üç temel konu var çevre gününde ele alınan işte demin nükleeriyle HES'iyle değerlendirdiğimiz enerji konusu, su ve gıda konusu. Dediğimiz gibi ana temas sürdürülebilir üretim ve tüketim. Bu açıdan çok çarpıcı veriler var elimizde. Bugün insanlık olarak doğal ekosistemin yenilenme kapasitesinin bir buçuk katı doğal varlık tüketiyoruz. Aynı şekilde tüketmeye devam edersek de 2030 yılında iki gezegene daha, 2050 yılında ise üç gezegene daha ihtiyacımız var. Herhalde tüketmek için yeni dünyalar e, bulmak... Yeni gezegenler <gülüyor> bulmamız gerekiyor evet, galiba. Yeni gezegenler yani bulmayıp daha sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini de benimsemek aslında daha kolay bir yol olabilir bu açıdan. Evet, telefondaki konuğumuz Barış Hocamızla da bu konuyu konuşmak istiyoruz. Böylesine e, tüketirken gıdanın ve gıda güvenliğinin çok ön plana çıktığı e, bir günde istedik ki 7 milyar hayal bir gezegen sorumlu tüketimde gıda güvenliğini nasıl sağlayacağız Barış Hocamızla konuşalım. Dediğimiz gibi konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Tema Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Barış Karapınar. Hocam merhaba. Merhabalar Kenan, yayınlar. Çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkürler. Ee, hocam bugün e, sizde, sizin de bildiğiniz gibi e, dünya daha doğrusu yarın dünya çevre günü. E, üç e, temel konu enerji, su e, ve gıda konusu e, önemli. Bu bağlamda da dünyada e, gıdan durumu, gıda üretimi, tüketimi, gıda güvenliği konularıyla ilgili de e, sizden bilgi almak isteriz. Teşekkürler. Bildiğiniz gibi son e, 50 yılda e, yani gıda ihtiyacını karşılamak için de e, ormanlar, doğal otlaklar, tarım alanlarına dönüşüyor. Bir yandan tarım alanları e, başka sanayi alanlarına, konut alanlarına dönüşüyor. E, bir gıda güvenliği sorunuyla da karşı karşıyayız e, gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgili hem sizden bilgi almak isteriz ama tabii ilk başta bir gıda güvenliğinin ne olduğu ile ilgili belki başlayıp evet. bir tanım yaparsak. Tabii. Şimdi gıda güvenliğinin e, üç temel ayağı var. Birincisi üretim tarafı. E, yeterli, yeteri, yeteri kadar üretmeyle bağlantılı tarafı. Aslında dünyanın genelinde üretimle ilgili temel bir sorun yok. Aslında dünyada yaşayan 7 milyar, 7 milyar insana ya da 8 milyar, 9 milyara belki de yetebilecek kadar gıda üretimi ve aslında üretim artış potansiyeli var. E, ama, ikin, ama ikinci ayak olan gıdanın daya erişim noktasında yani bu üretilen gıdanın dağılımı konusunda e, çok büyük sorunlar var e, ve bu sorunlar e, devam etmeye e, o, olmaya de, e, devam edecek gibi görünüyor. E, örneğin e, 1984'teki e, Etiyopya kıtlığında bile Etiyopya içinde aslında e, gıda fazlası üreten bölgeler vardı ama bu e, gıda fazlasının Gıda kıtlığı yaşayan bölgelere ulaştırılamaması nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bunu dünya genelinde de, e, yansıtabiliriz. E, dünyada ciddi anlamda gıda fazlası üretiminin olduğu bölgeler var. E, ama bunun dağılımı ile ilgili yani gıdaya erişim noktasında çok önemli e, sorunlar var. E, üçüncü aya da bunun gıda sağlığı konusu. Aslında bu e, gelir e, dilimlerinden ya da sosyoekonomik kalkınmadan bağımsız hepimizin hayatını etkileyen bir alan ki yediğimiz yiyeceklerin e, sağlıklı ve hijyenik olması konusu. E, bu üç ayak üzerinden değerlendirmek, değerlendirmek lazım gıda güvenliğini. Yeterli üretim. Bunun e, dağılımı eşit ve adil dağılımı ve sağlıklı gıda olarak tanımlayabiliriz. Hocam e, gıda üretimi demişken planlı ve yeterli üretim aslında gıda güvenliğinin olmazsa olmazlarından. E, dolayısıyla gıda üretiminin e, daha da spesifik olarak aslında tarımsal üretimin bugün karşı karşıya bulunduğu en büyük tehditleri nasıl tanımlarız, nasıl tanımlayabiliriz? E, şimdi gıda üretiminin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit e, olarak aslında iklim değişikliği var. Onun dışındaki tehditler zaten bizim e, Belki 50 yıldır karşı karşıya olduğumuz e, sorun alanları, örneğin nüfus artışı, bizim zaten e, son iki yüzyıldır e, deneyimlediğimiz bir durum, e, artan nüfusun nasıl besleneceği konusu. Ama bu konu bu alanda yeni bir şey yok. E, i̇klim değişikliği görece tabii ki çok yeni ve çok büyük bir tehdit e, gıda üretimini, e, özellikle bizim bulduğum, e, olduğumuz bölgede, Türkiye'nin olduğu bölgede. Afrika'da Asya'nın önemli üretim alanlarında çok ciddi anlamda tehdit ediyor. Hem üretim boyutu toplam üretim anlamında hem de üretimin dalgalanması anlamında çok büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Onun dışında iklim değişikliğiyle yine bağlantılı son dönemde yaşadığımız önemli sorunlardan, sorunlardan biri de gıda fiyatlarındaki ciddi artış ve dalgalanma 2000'li yılların başlarına göre gıda fiyatları %200 seviyesinde arttı 2008-2012-2013 yılları arasında. Son sene yani 2015'te bir düşüş görüyoruz ama bu da geçici bir düşüş olabilir. Petrol fiyatlarındaki düşüşle bağlantılı. Bu artışların en önemli nedenlerinden biri de iklim bağlantılı olmakla birlikte en önemli nedenlerinden biri biyoyakıtlardı aslında. yakıtlar üretimindeki çok büyük artış. Gıda üretimini etkiledi. Gıda üret, normalde gıda üretilen alanlarda, buğday, mısır üretimi alanlarda bir yakıt üretilmeye başlandı ki bu çok büyük bir e, sorun yarattı e, arz tarafında. E, uzun vadede bunun da devam etmesi bekleniyor. E, bu alanda önemli bir tehditle karşı karşıyayız. Üretim e, noktasında üretimin dalgalanması aynı zamanda gıda fiyatlarının artması çok büyük bir sorun ve tehdit. En önemli tabii ki e, sosyoekonomik e, katman olarak da bu durumun etkilediği e, sosyoekonomik katmanlar temel tabii ki yoksul aileler, özellikle şehirlerde yaşayan yoksullar e, çok büyük bir altındalar. Uzun vadede baskıların devam etmesini bekliyoruz. Yani hem yakıtlar üretimindeki artış hem iklim değişikliğinin giderek artacak e, etkileri tarım alanlarında hem de bunun üzerinde bizim zaten başta bahsettiğim Ekonomik kalkınma, nüfus artışının getirdiği baskılar birleştiği zaman e, gıda güvenliği e, bu yüzyılda da çok büyük bir sorun alanı olarak e, önümüzde çıkıyor. E, hocam bahsettiğiniz konular e, küresel sorunlar. Peki tekrar Türkiye'ye dönersek bu sorunlar bizim için de geçerli. İklim değişikliği konusuyla ilgili hiçbir şey yapmayan, sorumluluk almayan bir ülke olarak... İklim değişikliği ve kuraklık riski bizim gıda güvenliğimiz açısından da kritik konular gibi gözüküyor anlattığınız kadarıyla. Ve aslında bir gıda güvenliği sorunluyla da karşı karşıyayız. Bunun çözümü var mı? Neler yapılabilir? Üretim tarafında, planlama tarafında ne, ne gibi önlemler almalıyız? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi ilk önce var olan etkileri. İklim değişikliği bağlamında Türkiye üzerindeki bağlamın etkileri ve uzun vadede ortaya çıkacak beklediğimiz etkileri bir netleştirmek lazım. Biz halihazırda hazırda zaten iklim değişikliğinin etkilerini Türkiye'de yaşıyoruz. Sıcaklık artışları, bizim gözlemlediğimiz sıcaklık artışları, yağış rejimlerindeki değişiklikler. Özellikle Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, İç Ege bölgesindeki kuraklığın artması ve özellikle de kuraklıkların sıklıklarının ve yoğunluklarının artması gibi temel gözlemler var. Bunlar şimdiye kadar yaşanan iklim değişikliğinin etkileri olarak ortaya çıkıyor. Önümüzdeki döneme baktığımız zaman bu etkilerin giderek artacağını bekliyoruz. İklim değişmeye devam edecek ve çok büyük bir ihtimalle şimdiye kadar değiştiğinden çok daha hızlı bir şekilde değişecek. Türkiye'de 4-5 derece civarında sıcaklık artışları bekleniyor ki bunlar aslında ortalama ya da bilimsel yakın senaryolar. Daha kötü müsel senaryolara baktığınızda daha yüksek sıcaklık artışları ve yağış azalışları söylediniz bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesi dışında. Bu da şu demek tarım, Türkiye tarımı üzerinde çok ciddi hem ortalama baskılar, yani ortalama ekim değerlerinin değişmesiyle ilgili baskılar. Sıcaklık ve yağış çerçevesinde hem de ekstremlerin sayısının ve yoğunluğunun artması. Biz 2013-2014 yılında aslında bunun bir örneğini yaşadık. Bunu doğrudan iklim değişikliğine bağlamak bilimsel olarak çok kolay olmayabilir. Ancak etkileri ve iklim değişikliğinin potansiyel etkilerini görmek anlamında önemli bir örnekti. Ee, yaşanan kuraklık, tarımsal kuraklık e, o dönemde toplamda buğday arka gibi ürünlerde %15-20 civarlarında e, Hasat kayıplarına neden oldu. Bu bunun aslında iklim değişikliğiyle bağlantılı beklediğimiz etkileri, etkileri görmek anlamında bir örnekti. Ee, uzun vadede bu tip etkileri daha fazla e, görmeyi bekliyoruz. ve Bununla birlikte de e, tarımda verimlilik üzerine su, su yağış yetersizliği e, ve sıcaklık artışları bağlantılı ciddi baskılar bekliyoruz. Şimdi tabii ki Türkiye ve Afrika ülkesi değil. Erişim konusunda çok ciddi anlamda bir sorun yaratmayabilir. E, belli kitlelerde. Ama tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi alt gelir gruplarında, örneğin bir %10'luk alt gelir grubunu düşünürseniz, şehirlerde yaşayan, tarımına kırsalda çok fazla bağlantısı olmayan ve gelirinin e, çok büyük bir kısmını gıdaya harcayan insan gruplarını düşünürseniz, e, bunlar için çok büyük e, bir sıkıntı kaynağı. Ee, tabii ki Türkiye e, e, eksiğini, yıllık e, gıda eksikliğini ya da tarım ürünlerinde ortaya çıkabilecek eksiklikleri e, ticaretle karşılayacak. Ve hala, hali hazırda da bunu yapıyor aslında. Buğdayda ciddi bir ithalat çağına geldi Türkiye. E, benzer tararlarda da bu durum devam edecektir. E, bu tabii ki Türkiye'nin e, cari açık gibi yani ticaret açığı gibi makroekonomik ekonomik dengelerini de etkileyecek uzun vadede. Enflasyonla ilgili aslında önemli bir, enflasyon sepetinin içinde önemli ürünler, gıda ürünleri. Bu alanlarda da Türkiye'yi önemli derecede makro ekonomik, ekonomik seviyede etkileyebilecek durumlar söz konusu. Yani Türkiye tarımı ya da Türkiye coğrafi anlamda iklim değişikliğinden en fazla etkilenmesi beklenen bir coğrafyada olduğu için bu alanlardaki etkiler ciddi anlamda bizi bilgilendiriyor. Sorunuzun ikinci bölümü ne yapabiliriz konusu tabii çok daha zor bir alan ve çok daha uzun vadeli düşünmek gereken, buna göre politikalar geliştirmek gereken bir alan. Burada da her, şey, her şeyden önce bilimsel seviyede etkilerin nerede, ne şekilde ortaya çıkacağının çok iyi anlaşılması lazım. Modelleme çalışmalıyla, yereldeki adaptasyon kapasitesi çalışmalıyla çalışma ve özellikle tarımda, su kullanımında ciddi adaptasyon çalışmaları yapılması lazım. Su verimliğinin artırılması, teknoloji kullanımını geliştirilmesi, altyapı olanaklarının ciddi anlamda revize edilmesi lazım. Çiftçi eğitimleri, sigorta sistemleri gibi çok genel çaplı da gitmek lazım. Devletin tarıma verdiği desteklerin şeklini ve yapısını çok ciddi anlamda revize etmesi lazım. Bu desteklerin İklim değişikliği bağlantılı ya da çevre etkileri bağlantılı e, esnekliğinin yükseltilmesi lazım. Yani bu hedefler çerçevesinde e, bu destekleri, desteklerin şekillendirilmesi lazım. Konya Havuzası'nda şeker pancarına destek olmayı bırakması lazım devletimizde. Bu en güzel örneklerden biri bu. Ya da Rize'de buğdaya destek olmaması lazım. E, dediğim gibi çok daha spesifik, çok daha akıllı e, destekleme politikalarının hem iklim değişikliği bağlantılı hem de genel olarak çevre ve doğal e, e, kaynakları koruma bağlantılı bir şekilde yeniden şekillendirmesi lazım. Barış Hocam, e, geleceğe dair umutlu olmaya çalışıyoruz, olumlu mesajlar vermeye <gülüyor> çalışıyoruz ama iklimin bu derece hızlı değiştiği günümüzde e, gıdaya erişim konusu da çok kritik. Gıda güvenliği konusunda da e, tablo böyle devam ederse çok da umutlu olamayacağımızı dile getiriyorsunuz yalınmıyorsam değil mi? E, umut olabilmek için e, bilinçli bir şekilde çalışmak gerekir. Bilinçli bir şekilde planlamak. E, bu ekonomik planlama anlamında söylemiyorum bunu. E, devletin kendi rolleri çerçevesinde, altyapı, biraz önce bahsettiğim alanlar, altyapı, teknoloji, araştırma, geliştirme, çiftçi eğitimi e, ve benzeri alanlardaki planlama çerçevesinde ve yatırımlar çerçevesinde söylüyorum. Eğer böyle bilinçli politikalar geliştirebilirse, uzun vadeli politikalar geliştirebilirse ciddi anlamda aslında devlet para harcıyor tarıma, özel sektör de para harcıyor tarım alanlarına, tarımsal yatırımlara bunların revize edilmesi biraz önce bahsettiğim etkilere yönelik yatırımlarla şekillendirilmesi uzun vadedeki beklentilerimizi de daha olumlu hale getirebilir. Ama dediğim gibi bunun çok da bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi gerekliliği ve zorunluluğu var. Ne yazık ki öyle bir eğilim göremiyoruz Türkiye'de. Dünya genelinde güzel örnekler var ama Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da daha çok loka lokal seviyelerde gözlemlediğimiz önemli adaptasyon çalışmaları, çiftçileri de içine alan katılımcı projeler Çevre, tarımın çevre etkisini azaltıcı ya da sürdürülebilir tarım e, faaliyetlerinin yaygınlaştırıldığı çok güzel örnekler görüyoruz. E, belki de temo olarak e, sizlerin ve bizlerin de e, bu umudu yaşatmak için yapabileceğimiz çok şey var. E, bu çerçevede e, ben umutluyum ama dediğim gibi bu umudu bilinçli bir şekilde yaşatmak gerekiyor. Peki hocam yapılması gerekenler var dediniz. Bunların yapılmamasının sebebi ya da öncelik verilmemesinin sebebi yatırım gerektirmesi, maliyet gerektirmesi mi? Yani bugün bu önlemleri alırsak, bu önlemleri almanın maliyeti gelecekte başımıza gelenlerin yaratacağı maliyetten daha mı düşük ya da daha mı yüksek? Bu Bunlar da mı acaba kararları belirliyor? Ya çok önemli bir noktaya değindin Özlem. Ee, şimdi bazı yatırımların temelde tabii ki maliyeti var. Ee, bu maliyetler de baktığınız zaman altyapı maliyetleri, e, altyapı yatırımlarının maliyetleri, eğitim faaliyetlerin maliyetleri, araştırma, geliştirme çalışmalarının maliyetleri ve benzeri maliyetler. Ama aslında bunların hepsi bizim zaten yapmamız gereken şeyler. Uzun vadede tarımın sürdürülebilir olabilmesi için, çiftçinin hayatının pozitif yönde dönüşebilmesi için, tarımın üreticiler için, çiftçiler için, gençler için çekici bir alan haline gelebilmesi için zaten yapmamız gereken şeyler. Bunu sadece o yüzden de bir maliyet olarak düşünmemek gerekiyor. İkinci taraf, bize hiçbir maliyeti olmayan ama yapabileceğimiz ve yaptığımız zaman da çok ciddi, olumlu başarılara ulaşabileceğimiz alanlar da var. Yani biraz önce bahsettiğim yani Türkiye'nin sorunu tarıma para harcamaması, tarıma yatırım yapmaması değil. Bu yatırımların niteliği ve önceliği ve e, harcanış şekli ya da yapılış şekliyle ilgili temel sorunlar var. Bu alanlarda yap yapacağımız zaten harcadığımız parayı ayırdığımız bütçelerin e, kullanılış şeklini değiştirerek hiçbir ekstrem maliyet yaratmadan da ulaşabileceğimiz çok büyük kazanımlar var. Ee, bu da çok önemli bir alan. Üçüncüsü de e, senin biraz önce bahsettiğin hiçbir şey yapmazsak e, çok büyük maliyetlerle karşı karşıya kalacağız. E, adaptasyon alanda yapmayacağımız yatırımlar e, şu an bize ekstra maliyet olarak görülebilecek yatırımların e, zararını e, uzun vadede, çok, belki de çok da uzun vadede değil önümüzdeki yıllarda kat be kat e, ödeyerek e, e, göreceğiz yani biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi iki, 2014 yılında yaşanan kuraklığın Türkiye e, tarımına çok ciddi anlamda bir e, zarar getirdiğini biliyoruz e, toplam üretimin düşmesi noktasında e, haliyle biz bunları sık ve daha yoğun bir şekilde yaşayacağız o yüzden de aslında bir an önce yatırım yapmanın maliyeti beklemekten çok daha düşük ee, ne kadar çok beklerseniz uzun vade yapmanız gereken yatırımların maliyeti daha da yükseliyor ve karşı karşıya kalacağınız zararların boyutu ciddi anlamda artıyor. Yani bu üç alanda bir zaten yapmamız gereken yatırımlar, ikincisi e, hiçbir ekstra maliyeti ol olmayan yatırımlar, üçüncüsü de senin bahsettiğin e, ne kadar geç kalırsak o kadar maliyetten artması noktası bu alanda bu alanların önceliklendirilmesi haline önceliklendirilmesi gerektiğini bize açık bir şekilde ifade edeceğim. Barış Hocam, programımızın sonuna doğru yaklaştık, sonuna geldik hatta. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Belki bireysel bazda da bu konuda yapılabilecek çok şey var. Konuşmanızın içinde de belirttiniz ama dinleyicilerimize son bir mesaj vermek isterseniz, ne söylemek istersiniz? Yani genel çerçevesiyle bu alanda tabii bilinçlenmenin artması, insanların beklentilerinin, daha doğrusu bir temel bilgiye ulaşma noktasındaki bilgilerin artması çok önemli. Sizlerin yaptıkları programlar da tabii bu alanda çok bilgilendirici oluyor. Bu noktaya önem önemine önem verilmesi, özellikle siyaseti etkileyici noktada insanların daha bilinçli yaklaşmaları, tüketicilerin seçmenin bu alanda bilinçli olmaları çok önemli. Biraz önce konuşmaya değinmeye fırsat olmadı. Tabii bunların hepsinin iklim değişikliğiyle savaşım konusunda çok önemli bir boyutu var. Yani iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltımı konusu. Bizim özünde bu alanda ciddi anlamda atılım yapmamız gerekiyor. Adaptasyon yapmak zorundayız. İklim değişikliğinin etkilerine karşı kendimizi hazırlamak zorundayız ama ondan önce ya da onunla birlikte iklim değişikliği sorunuyla savaşmak zorundayız. Bu da sera gazları konusunda azaltma Dünya genelinde ve Türkiye'de özellikle azaltma, gitme noktasında çok ciddi çalışmalar yapmak zorundayız. Bunu öncelik öncelik önceliklendirmek zorundayız. Bu alanda da e, dinleyicilerin ve herkesin yapabileceği şeyler çok var. Olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Barış, Barış Hocam. Bugün ben, e, programımıza konuk oldunuz ve gıda güvenliği konusunda gerçekten çok değerli bilgileri paylaştınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu bildiğiniz gibi yarım beş Haziran Dünya Çevre Günü ve e, Dünya Çevre Günü nedeniyle yedi milyar hayal bir gezegen sorumlu tiketim sloganıyla gıda güvenliğini konuştuk e, Doçent Doktor Barış Karapınar'la e, Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın diyoruz Hoşçakalın Yeşil Dalga Çevre mücadeleleri Üzerine